hocam Hoş geldiniz Merhabalar İyi günler efendim ee, bugün de Van depremi ne ilişkin değerlendirmelerimizi de dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz Evet Evet bugün gündemimizde neler var hocam bugün e, e, deprem Van depremi sonrasında çıkardığımız dersleri konuşuyoruz ve e, bugün spesifik olarak Medyanın basının yaklaşımını ve performansını depremde bu önemli bir konu az tartışılan konulardan biri çünkü basın kendisini değerlendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> biz de bir medyanın bir kısmıyız bari biz yapalım. <gülüyor> Meslek odalarının yaklaşımını ve performansını sivil toplum kuruluşlarının bir çok önemli katkıları oldu. Üniversitelerin yaklaşımını e, vaktimiz el verdiği ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Evet. İlk konu medyanın yaklaşımı şimdi e, bütün ben şöyle düşünüyorum e, son 10-12 yılda yıldır işte bu program 1999 e, depremlerinden sonra gündemde. Ve deprem e, özellikle e, 99 depremde de çok büyük katastrofu tabi gündemimizde. Ama ne kadar gündemimizde? Şöyle düşünelim, 99'dan sonra birkaç tane orta boy deprem oldu, biraz hasar veren işte. Bunlar nedir? İşte Elazığ'dır, işte efendim Bingöl depremidir, işte e, Simav depremi oldu. Ama bunlar çok çok büyük. E, ses getirmedi açıkçası bir iki günlük e, e, e, şeyler durumlar dışında e, bu son Van depremi tabi daha büyük bir deprem çok daha çok can kaybına neden oldu e, basın çok daha e, yakından izledi e, birkaç hafta evvel de konuşmuştuk aslında dönüp dolaşıp aynı şeyler ...konuşuluyor depremlerden sonra. Sanki... ...olayı yeni baştan öğreniyormuşuz gibi. E, bu biraz... ...bunun bir, bir kısmı doğal diye... ...konuşmuştuk hatırlarsanız... E, ...3-4 önce hafta. E, tabii e, ne olursa olsun... ...aradan diyelim ki... E, ...12-13 yıl geçti. 99 depremlerinden bu yana. O zaman çocuk yaşta olanlar... ...şimdi genç iş sahibi. Hatta... Orta 20 20'lerden 30'lara doğru giden gençler yani bir, bir nevi bir nesil değişimi tümüyle olmasa bile kısmen oluyor. Dolayısıyla e, evet aynı konuların tekrarlanması bir, bir anlamda doğal. Ee, Bizim bu programımızda yaptığımız, yaptığımız gibi, gibi. Değil, değil mi hocam? Evet evet. 622 evet, evet, haftadır. Evet, tabi tabi. Hep aynı şey tekrarlıyor tekrarlıyor olarak. ilerliyoruz evet. Ama maalesef. E, hem yazılı basında hem görsel medyada deprem olgusunun depremlerden sonra objektif ve rasyonel bir biçimde ele alın, alınamadığını hala bu konuda büyük aksaklıklar olduğunu görüyoruz. Genel olarak depremler olduktan sonra nerede olursa olsun deprem. Bir kere adına deprem uzmanları adı verilen bir takım kişiler e, davet ediliyor programlara veya, veya telefonla bağlanıyor telefonla ya. bağlanılıyor veya işte gazeteler onlardan demeç alıyorlar. İlk sorunun uzakta bile olsa deprem herhalde bu depremde de mutlaka oldu. Acaba İstanbul oldu. tetikler mi efendim? Evet. Yani, yani bu. şimdi bu benim çok ilgimi çeken bir konu yani. E, Dünyamız İstanbul'la sınırlı. Biraz fazla bencil bir yaklaşım. Orada deprem olmuş insanlar ölüyor. Önce kendimizi düşünüyoruz. Bir de tabii burada hiçbir şekilde kimseyi ilzam etmek diye bir şey yok. İsim falan vermeyeceğiz ama bir takım deprem uzmanı diye davet edilen kişilerin gerçekten deprem uzmanı olup olmadıklarını kimse sorgulamıyor. Yani bu defakto kabul edilmiş bir takım deprem uzmanları var. Kuzum bunlar ne kadar deprem uzmanlarıdır acaba? Yani bunlar hep konuşurlar. Daha önce de konuşmuşlardı. Artık bunlar bir nevi ben öyle diyorum. Tescilli deprem uzmanları ilk defa onlara gidiliyor. Ee, ama bu konuyu gerçekten uzmanı mıdırlar? Yani bilimsel olarak bu konuda Çalışmaları var mıdır, yet yeterli var, mı? var mıdır, uluslararası alanda tanınırlar mı? Çok şüphem var. Bu en önemli kriter değil yani, mi hocam? Tabii ben burada çok dikkatlice konuşmaya evet. çalışıyorum. Hiç şüphesiz e, basında e, zikredilen veya e, ekrana çıkan bazı gerçek uzmanlar da yok değil. Ama bunlar azınlıkta. Kesinlikle Türkiye'nin Hatta mikrofon uzatıldığı uzman... birçok zamanda da e, yanıt vermediklerini de biliyoruz. Evet e, çünkü e, çoğu zaman basın kusura bakılmasın ama biraz cahilce yaklaşıyor. Öyle sorular soruyor ki e, uzmanlara. Uzmanlar e, yanlış imaj vermekten çekindikleri için cevap vermiyorlar. E, bu sefer tabi basın da onlara şey yapmıyor. E, peki diyor yani... <gülüyor> Canınız isterse kabilden. O zaman bu klasik e, görmeye alıştığımız artık yüzlerini ezberlediğimiz e, tırnak içinde uzmanlar her zaman devrede oluyor. Evet çünkü e, depremden beş dakika sonra evet. ulaştığınız zaman o deprem hakkında size e, olabildiğince ayrıntılı bilgiler veren... Ee, i̇nsanlar da onlar oluyorlar yani birçoğu e, birçok uzman e, ben daha haberdar değilim incelemedim bakayım ondan sonra yanıt vereyim derken. Neredeyse bu e, onların meslekleri gibi bir şey olmuş evet. yani özellikle bu konuda çok e, hazırlıklılar. Maalesef. Şimdi benim bu, bu bağlamda e, vurgulamak istediğim bir konu da şu. İyi güzel tabii deprem uzmanlarından, her konunun uzmanından e, görüş almak gayet doğal. Ama e, bu görüşü alacak olan e, medya mensubunun, gazetecinin bu konuda biraz altyapısının olması gerekmez mi? Biraz bilgisinin olması gerekmez mi? Şimdi şunu görüyoruz, bu konuda hemen hemen hiç bilgisi olmayan, hiç düşünmemiş, hiç okumamış gazeteciler sorular soruyorlar, haberler yapıyorlar. Ben bu konuda bir hatıramı e, sunmak isterim. Lütfen. E, 20 yıldır Kandilli'de görev yapıyorum. 90'ların ortalarında sanıyorum. İsim vermekte bir is yok. Dünyanın en iyi basın kuruluşlarında olan BBC'nin e, bir programı e, bir program hazırlığına girdik girdiklerini öğrendik. İstanbul'la ilgili. Ve e, daha sonra o program yayınlandı nitekim. Sanıyorum 94 veya 95 olması lazım. Bu bağlamda bir BBC muhabiri Kandilli'de beni aradı. Sizinle görüşmek istiyorum dedi. Olur dedim. İşte programından bahsetti. Dedim çekim yapacak mısınız? Hayır dedi ben ön hazırlık yapıyorum dedi. E, kaldı ki sizi çekip çekmeyeceğimi de bilmiyorum daha programı hazırlayacağız. Ondan sonra şey karar vereceğiz. Ve odamda bu verdim geldi. E, hiç rafsız söylüyorum bir buçuk saat falan konuştuk. Bana o kadar güzel sorular sordu ki benim uzmanlık alanımla ilgili. Benim uzmanlık alanım deprem mühendisliğinin içinde belli bir alt alan. Nedir o? İşte depreme dayanıklı yapı tasarımı yapımı vesaire işte şartnameler vesaire o kadar akıllıca o kadar güzel sorular sordu ki e, röportajın sonuna doğru ben dedim herhalde siz inşaat mühendisliği eğitimi almış olmalısınız hayır dedi hiç ilgim yok ben bir tarih okudum dedi İntersen. sonra gazeteci oldum e dedim bu bana sorduğunuz çok spesifik sorular vardı bu soruları nereden öğrendiniz? Ben altı aydır bu konunun üstünde çalışıyorum beyefendi dedi. Türkiye'de bir sürü insanla konuştum dedi. Türkiye'deki sorunları da öğrendim size soruyorum şimdi. Hakikaten <gülüyor> ben ama o kadar detaylı ve teknik şeyler. Bakın bu adamın ne kadar iyi niyetli olduğunu ve mesleğini ne kadar titizlikle yaptığını gösteriyor. Mesleğini de ne kadar sevdiğini gösteriyor tabii. Tabii bu aynı zamanda bu kişisel bir şey değil. Bu bir BBC gibi bir yayın kuruluşunun tabii. ciddiyetini gösteriyor. Şimdi bunu, bunu her zaman hatırlarım. Ve <gülüyor> gazetecilere de çok bundan bahsetmişimdir. Bizde maalesef yani tek tük var gibi görünüyor ama bence çok yetersiz. Her gazetede, önemli gazetelerden bahsediyoruz hiç şüphesiz. Her televizyonda, önemli televizyonlarda e, bu memlekette her şey neredeyse bir deprem oluyor. Yani yahut afetlerle Afetler ilgili oluyor. diyelim Hadi. genel olarak sel de oluyor vesaire de oluyor. Orman yangınları ya, orman, oluyor. Yani şu konularda biraz uzmanlaşmış. Biraz ekran sahibi olmuş. Bir kişi bulunamaz mı? O insan olabilse gerçek deprem uzmanının kim olduğunu kim olmadığını onların çok gerek ayırt edebilir tabii yani bu çok ıı, üzücü bir şey bunu hep ıı, en azından 99'dan beri konuşuruz ama bu depremde de bunun maalesef <gülüyor> gerçekleşmemiş olduğunu görmekle üzüldüm yani yok hala kimse yok hala bir uzmanlık yok yani bir, bazı kişiler biraz daha Konuyu eski 99 özellikle deneyimleriyle götürüyorlar ama ama bence çok yetersiz. E, bu depremle ilgili basının rolü çok önemli. Bakın geçen haftalarda da konuştuk. Halkımız depremi hala yanlış algılıyor. Bir sürü yanlış algılamalar var. İşte zemin saplantısından bahsettik, beton saplantısından bahsettik. Geçen hafta bunları konuştuk. E bunlar bu saplantları yaratan ne? Yine basın. Yani basın yoluyla bu oldu. E, maalesef böyle oldu. Yani bu sözüm ona uzmanların yanlış bilgileri, eksik bilgileri basın vasıtasıyla genel kabul görmüş ger gerçekler gibi kamuoyuna sunuldu. sunuldu. kamuoyu da bunu böyle kabul etti. Yani hakikaten üzüntü verici bir durumdayız. Yani depremlerden sonra konuşmamız gereken gerçek, reel konuları konuşacağımıza... İlgisiz şeylerle uğraşıyoruz. Dediğim gibi her depremden sonra acaba bu reyit mi? Acaba hangi fay kırılır? Bilmem ne olur. Yahu kardeşim bakın Türkiye'de bu binalar nasıl yapılıyor? Niye sağlam yapılmıyor? Her defasında hırsız müteahhitler işte bilmem malzemeden çalmış. Beton şöyle kötü işte bu durda da, zemin çok kötü yumuşakta falan filan. Hep bunları konuşuyoruz dikkat ederseniz. İyi güzellik kardeşim yani. Peki bunları biz niye yapamıyoruz? Yani niye iyi beton döküp niye kaliteli inşaatlar yapamıyoruz? Bunun sebepleri belli değil mi? Biz bunları bu da programlarda çok konuştuk. Ee, herhalde bizim <gülüyor> dinleyicilerimiz aşina olmalıdırlar bu konular. Ama maalesef genelde bakarsanız bu konular ya hiç tartışılmadı veya çok çok sınırlı bir biçimde tartışılıyor. Yani gereken ağırlık verilerek tartışılıp ortaya konulmuyor veya bununla il ilgili gazeteciler televizyoncular özel programlar özel analizler yap yapmıyorlar, yapamıyorlar konu daha ziyade böyle bir sansasyon havasında sunuluyor ve bir süre canlı giden konu en sonunda bir müddet sonra tavsiye ondan sonra da unutup gidiyoruz ta ki yeni bir deprem olup Aa, acaba burayı tetikler mi diye düşünmeye başlayana kadar şu anda geldiğimiz nokta o. Evet, hocam. şu anda e, aşağı doğru iniş, inişteyiz. Şey, unutma evet. fazındayız. Evet, e, o tarafa doğru gidiyoruz. Evet, bu bu bu bu e, hakikaten artık biraz kabak tadı verdi. Yani bizim gibi işin içinde olanlar için, e, yani hala daha rasyonel bir biçimde bu olaya bakamıyoruz. Hala bilgisiz konuşuyoruz. Mesela yine aynı noktaya döneceğim ama efendim tabii zayıf zemin üzerinde bina yapmayalım. Geçen hafta da konuştuk zayıf zemin üzerinde çok çok aşırı zayıf olmamak kaydıyla o Ada Pazarında olduğu gibi gerekli tedbirler alınarak e, bina yapılır. Hatta o zemin bir avantaj haline bile dönüştürülebilir dediler. Hadi evet. onu bir tarafa bırakıyorum. Yani kazık yapılır. E, bunun şeyleri var. Tamam? E şimdi bunu e, en önemli meseleyi zemin olarak baktığınızda bütün bu mühendislik tarafı bir tarafa gidiyor. Kimse bunun ne olduğunu öğrenmiyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Halk basit saplantılarla, tek yanlı değerlendirmelerle gidiyor. Ya bizim mühendislik, geçen haftalarda yine konuştuğumuz, bizim mühendis sıkıntımız mı var acaba? Müteahhit sıkıntımız mı var? Yapım sisteminden mi, şartnamelerden mi? Önemli olan, ikide bir diyoruz ki biz sloganları pek bayılıyoruz. Efendim deprem yıkmaz, binalar yıkar öldürür deprem öldürür. E doğru tabii peki bu doğru bir şey ama e bunun biraz altına... düşün bakalım niye de niye binalar öldürüyor? Yani niye bu, hala bu böyle oluyor? Hiçbir şey değişmiyor. O depremden bu depreme aynı şey. Niye peki bu böyle oluyor? Basın bu konuda aydınlatıcı olmalı. Basın bu konuda bilgilendirici olmalı. Maalesef e, bu konularda hiç ileri gidemedik. Bir adım atamadık. Evet. Benim buna bir ekim var hocam. Bir e, diğer medyadaki e, tehlikeli yaklaşım da e, özellikle program sunucuları açısından bunu söylüyorum. Televizyon programlarının sunucuları açısından. E, televizyon programcısı o kargaşa içinde bir karara bir varıyor. Yapılması gerekenlere ilişkin olarak. Ondan sonra stüdyosuna Konuklarını, konuşmacıları davet ediyor ve bütün program o fikrin doğru, doğrulatılması <gülüyor> çerçevesinde düzenleniyor. Evet. Ee, bu konudaki en bariz örneklerden birisi Van depremi sırasında e, Van'ın süratli bir şekilde boşaltılmasına ilişkin e, son derece önemli gördüğü bir politikayı sunucu veya sunucuların evet. e, konuklarına onaylatmak istemesi ve bu konuda neredeyse bir kampanya başlatması. Neredeyse demeyelim kampanya başlatması. Tabii bunların hepsi aslında alınması gereken acil tedbirlerin önemlice bir kısmını göz ardı etmemize neden oluyor. Bir de başka bir şeylerle uğraşmaya başlıyoruz. Keza ilk günlerde başımıza geldi biliyorsunuz Kandilir Rasathanesi bir açıklama yaptı, çok da isabetli bir açıklama yaptı. Fakat ilk açıklamasında e, depremin büyüklüğünü doğru vermediği, evet. e, iki gün boyunca bunu yani ne kadar medya. ne kadar haksız bir e... <gülüyor> konuydu o tartışmaydı evet. daha doğrusu artı mesele peki bu muydu yani sanki mesele e, kandilli diyelim ki yanlış verdi evet. yanlış vermedi kaldı ki onu şimdi tekrar hatırlatıp e, açıklayabilirim ama evet. meseleyin özünden şey yapıp efendim Amerikalılar biliyor işte bizimkiler bilmiyor böyle bir, öyle bir kompleks sahibiyiz ki hala daha ya biz bu işleri biliyoruz aslında ama bakın Mustafa Erdiğin de daha sonra tefatla açıkladığı gibi bir kere çeşitli manyetüt skelleri var, ölçekleri var. Yani 7 onda 2 dediğinizde ne, hangi mesela bunun yüzey dalgası ölçeği var, moment büyüklüğü var, yerel büyüklük var, e, cisim dalgaları büyüklüğü var vesaire vesaire 6-7 tane büyüklük var. Bir kere... Bunun hangisinin olduğunu tabii o acele içinde söylenemiyor. İkincisi bu defaatle ifade edildiği gibi kandilli saniyeler içinde bunu vermekle yükümlü ve çok acele bir değerlendirme yapmak durumunda. Ve yakından kaydettiği için nispeten aletler uzakta değil yakından kaydettiği için o bilgilerle ilk birkaç dakikada yetinmek durumunda. Dünyadaki halbuki, neredeyse bütün depremlerde de bu böyle tabii, oluyor. Halbuki bakın e, bu da ifade edildi. Uzaktan e, algılanan depremlerdeki depremler uzaktan algılandığında bunların büyüklükleri daha sağlıklı. Bir paradoksiyel bir durum gibi görünüyor ama evet. uzaktan algılandığında daha daha sağlıklı hesaplanır. Özellikle yüzey dalgaları e, cinsinden hesaplanan maydütler. Burada da aynı durum olmuştur. Nitekim yani kandilli Amerikan yani USGS'ten bağımsız olarak hemen e, kaç dakikada tam hatırlamıyorum ama yine ilk haber vermeden çok kısa bir süre sonra modifiye etmiştir. Bakın bir de şunu e, söylemem gerekiyor: USGS e herkes abone olabilir. Ben mesela aboneyim. Dünyada her gün beş buçuk ve üstünde olan bütün depremler bana gelir. Her gün on tane deprem gelir ve bu 10 tanenin içinde 3-4 tanesi düzeltmedir. Önce bir şey söyler, arkasından 10 dakika sonra düzeltir. Evet. Yani bu gayet doğal bir şeydir. Yani ilk aşamada çok acele yapılan değerlendirmelerde bu tür hatalar olur. Şimdi bu, bu konuda ne kadar büyük. 2-3 gün bu konu tartışıldı. Sanki işin özü buymuş gibi. Sanki yani Kandilli bilmem 6-10'da 6 dediği için oraya yardım mı gecikti yani? Yani... <gülüyor> Ama bunu böyle olduğunu iddia edenler çıktı. Evet. Şimdi basın basın ve medya bunu mu konu etmeli yani? Yani bakın ağırlığı nereye vereceğimizi bilemiyoruz. Maalesef. Evet. İkinci bir konu buna bağlı olarak isterseniz medya konusunda aynı deprem uzmanlarını bir de deprem kahinleri veya falcıları gibi de Değerlendirmek mümkün. Yani her depremden sonra veya bir deprem haberinin toplumda ilgi uyandırdığı dönemlerde işte efendim yakın bir zamanda şurada şöyle bir yükte bir deprem olacak veya olmayacak tarzında kehanetlerle halkın dikkatinin çekilmesi. Bu da yani çok Türkiye'ye özgü büyük ölçüde saçmalıklardan biri yani bu tamamen kehanet çünkü yani kimsenin bir şey bil, bildiği, bilmesi falan mümkün değil o demin de sözünü ettiğimiz deprem uzmanları yurt dışından da var böyle biliyorsunuz var hocam. var var da e, bazı var. yabancı e, uzmanlar e, açıklamalar yapıyorlar İstanbul depreminin ne zaman maalesef e, bu, bu deprem uzmanı dediğimiz arkadaşlar her zaman kendilerini gündemde tutmak zorunda hissettiklerinden eğer deprem yoksa, deprem unutulmaya yüz tutmuşsa uygun zamanlarda, bunun zamanlamasını çok iyi yapıyorlar, bu kehanetleri ortaya atıyorlar. Efendim işte İstanbul'da şu, şu zamanda şöyle bir deprem olur veya olmaz. Aa basın derhal çok memnuniyetle bunu alıyor. Falanca falanca bizi rahatlattı. Evet. Bu çok <gülüyor> mesela e, sık görünen bir şey ee, <gülüyor> bu bu konuda çok e, önemli yaralardan biri bu kehanet meselesi yani falcılık meselesi ya yani işte bu uzmanlardan biri bir yere gidiyor işte bakın diyor burada önümüzdeki birisinin içinde burası yerle bir olur falan filan gibi yani, yani tamam Türkiye'nin yerle bir olması olası pek çok yeri var ee, ama işte falanca isim vermeyelim şurası olabilir, e olabilir yani. Geçenlerde birisi çıktı Antakya işte bilmem ne olabilir e tamam Antakya tabii potansiyel bir deprem bölgesi. E yani, Türkiye'nin yüzde 92'si bunu yani, rahatla yani, söyleyebiliriz. Fayhatları üzerinde o kadar çok kentimiz var. Ki. Evet. Riski az bir yer değil evet Antakya'dan ben de endişeli ediyorum doğru. Çok sevdiğim bir kent çok arkadaşım var orada ama yani bunları çıkıp söylemenin bir şey He. yok. İzmit'ten de endişeleniyorsunuz. Gayet tabii. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bizim memleketimiz. <gülüyor> tabii. İzmir'den de endişeleniyorsunuz. Hiç şüphesiz, <gülüyor> değil mi hocam? Hiç şüphesiz İzmir'e özel ilgi gösteriyorum. İzmir evet. benim çok sevdiğim bir kent. Projeler çok arkadaşlarım bir var bir O evet. Tabii orada master falan yaptık. Şimdi mesela e, onda... İlk master plan mı Evet. Orasıdır, Türkiye'de yapılan mi? ilk master plan. Daha sonra bir radius diye bir, bir Birleşmiş Milletler Projesinin de içine girdi. Aslında evet. biz başlatmıştık Kandilli olarak. Ama onun içine biz de soktuk. Çok da iyi oldu. Yani uluslararası kabul gören bir, Birleşmiş Milletler projesi haline dönüştü. 1996 mıydı hocam? Evet. 1996'da başladı. Evet. Burhan Özfatura zamanında. Biz onu da temas etmiştik. Şimdi güzel bir haber vermek istiyorum. Bu vesile laf açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ...şimdi çok daha detaylı olarak ve bölgesel olarak seferihisar İhsar civarından başlayarak çok ayrıntılı çalışmalara giriyor. Ee, ve sanıyorum ben de e, e, İzmir Büyük Behir Şehir Belediyesi Başkanlığı'nın danışmanı olacağım bu projede. Çok güzel. Yani Aslında İzmir'deki üniversiteler ve meslek odası, inşaat mühendisi odası birlikte yürüyecekler. Bu da çok güzel bir gelişme. Yani o eski çalışmalar update edilecek, rafine edilecek. O zamandan bu yana 15 sene geçti. Hiç şüphesiz yöntemler gelişti. Bilimsel... İzmir e, kent olarak oldu. büyüdü. İzmir'in tabii şey. Yeni mahalleler Çok daha edildi. detaylı. Ama evet. şimdi e, özellikle bu konuda e, son 15 yıl içinde dünyada çok şey yapılıyor. Türkiye'de de yapılıyor hiç şüphesiz. E, ve e, yani bu hasar tespit pardon. Hasar kayıp. Ya e, deprem kayıp. E, ...metodolojileri, onların tahmin edilebilmesi, hesaplanması, metodoloji konusunda e, çok gelişmeler var. Bu arada evet İzmir'den söz etmişken... Onun evet, biz denirden... de böylelikle projeyi yakından izleme fırsatını bulabileceğiz. Evet, inşallah. inşallah. Evet. Yani bu biraz gecikti ama e, sanıyorum iki hafta evvel protokolü imzaladılar. E, üniversiteler ve o da şeyle, e, İz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir veya iki hafta önce. Çok güzel. Aslında e, herhalde önümüzdeki yıldan itibaren e, çalışma başlayacak. Evet yıl sonu programımızda da e, projenin e, durumu hakkında kısa bir e, bilgi alırız sizden. Olur olur. Ben evet. de ben de bu konunun içine daha yeni giriyorum. Evet. E, bu İzmir'e gittiğimde gelecek hafta İzmir'de olacağım. O, bu konuda da biraz daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışırım. Evet. evet. Hocam isterseniz bu noktada e, müziğimizi dinleyelim. Evet. Bugün bize ne dinleteceksiniz? El Lefis çırıldta devam ediyoruz. Üç haftadır. Bu bitiyor artık. <gülüyor> e, evet, El Lefis çırıldın 1973'teki bir konser kaydından alınan bir e, El Lefis 1973 albümünden Lemon Drop. Din Thank you so much. Do mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Do <laughs> Perdida little little little little little little Je ne le noie pas. Woah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 oh, oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Van depremine ilişkin değerlendirmeleri konuşuyoruz. Hocam Nuray Aydınoğlu ile birlikte birinci bölümde medyayı konuştuk. Hocam ee, acaba medyaya temel konularda ee, bir bilgilendirme, bir kısa eğitim, e, ...vermek mümkün olabilir mi? Tabii ki e, bu soruyu... ...aynı zamanda... E, ...medyaya da sormak zorundayız. E, Aslında bu konu... E, ...çok gündemde olmuştur... ...99'dan itibaren... ...her yani. <gülüyor> depremde <gülüyor> konuşulmuştur. Bu sefer ha, biz kendi de aramızda, programda ko çok konuştuk. Evet, evet, kendi aramızdaki de konuştuk. Yani hakikaten bu... E, ...medyanın bizce... ...bizde rahatsızlık uyandıran... ...performansı evet. karşısında... E, Vallahi iyi olur. Yani ciddi bir biçimde bu ele alınmalı. Ele alınabilir. Yani bu bir e, medyanın da bunu istemesi lazım tabii. Yani, tabii. Tabii çok önemli. İlla bunu öğreteceğim demek falan. Onun ya. onların da hakikaten bu konuya e, aşina olabilecek belki meslekçeyi bakımdan, tahsili bakımından buna yatkın insanları e, görevlendirerek iyi niyetle bu işe yaklaşırlarsa biz bundan eminim. Yani diğer arkadaşlar da eminim mutluluk duyarız. Çünkü e, hakikaten medya kendi e, performansının pek iyi olmadığını e, kabul etmelidir. Yani, evet. e, bu, bu, bu ülkeye yararlı bir şey olmuyor. Tabii çok yararlı örnekleri programımızda daha önce ifade ettiğimiz için ona tekrar Tabii. dönmüyoruz. Tabii evet. ki e, oldukça seçkin, yararlı evet. Yayınlar da yapıldı. Van şüphesiz. Depreminden isim isim de verdik hiç hiç muhabir şüphesiz. arkadaşlarıma varana kadar. Evet. Bir de tabii ki geçen programlarımızda bahsettiğimiz Hı. sabahları da açık gazete içinde bir bölüm olarak yayınlanmakta olan deprem evet. günlüğünde de Çiğdem arkadaşımızın üzerinde durduğu hatta ee, telefon görüşmesi yaptığı Erciş'in e, fareleri var haber fareleri <gülüyor> var Şu, şimdi önümüzde onun e, basılı gazetesi de var çok şık rengarenk. Ee, ...çocuklar ve gençler Erciş'te gazete çıkartıyorlar ve onların geleceğini de tabii ki izlemeye gayret edeceğiz 6 evet, Saatler evet, programı olarak. Gerçekten çok güzel. Bu da çok hoş. Çok güzel. Erciş'in genç sesi haber fareleri. Ee, bu da güzel bir örnek olarak ortaya çıktı. Evet. Evet hocam. İkinci konumuz... Evet şimdi isterseniz biraz da e, bu depremde özellikle öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından söz edelim. Gürhan Bey bu konuda siz benden daha bilgilisiniz. Estağfurullah ee, şöyle hocam. Bir toparlarsanız. Evet yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bence 1999 depreminden oldukça ilerideyiz. Çok daha bilinçli durumdayız. Evet. Benim dikkatimi çeken en önemli özelliklerden birisi, biliyorsunuz bu tür afet durumlarında. Büyük merkezlerdeki, büyük kentlerdeki sivil toplum kuruluşları hem tecrübeleri itibariyle hem de daha önceki faaliyetleri itibariyle çok aktif destek veriyorlardı. Bu depremde, Ban depreminde bir değişiklik oldu. Yakın kentlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu anında müdahalede bulundular. Tabii ki hemen arkasından büyük merkezlerden giden kuruluşların üyeleri, gönüllüleri destek oldu ve çok önemli bir yükü de Sanıyorum bölgede... bir şeyi de gösteriyor. Bu geçen zaman içinde bu dediğiniz küçük kentlerde ve çevre kentlerde de bu sivil toplum kuruluşları gelişti. Çok gelişti ve hem. De. Kendilerini eğittiler vesaire bu konuda. Bu konu bu konudaki gelişme hakikaten herkesin dikkatini çekti ve Belki de bu depremde e, e, öne çıkarılması gereken olumlu e, yönlerden biri olarak dikkat çekiyor. Evet bir de biliyorsunuz evet. 99 depremleri sonrasında Türkiye'de afetlere e, dönük birçok kuruluş Evet. E, kuruldu, tabii, tabii. faaliyete başladılar. Bunların içinde e, daha öncesi de, de de faaliyet gösteren bazı kuruluşlar vardı ama onlar arama kurtarma çalışmaları konusunda evet. önemli deneyimler kazandılar, önemli eğitimler aldılar. O anlamda sivil toplum kuruluşlarının hala devam eden çalışmalardaki e, etkinliklerini e, vurgulamak son derece önemli. Zaten önümüzdeki dönemde e, bu kuruluşlardan o bölgede çalışmış, tecrübe sahibi olmuş kuruluşlardan arkadaşlar da programımıza konuk olacaklar. Evet. Yakında bir rapor yayınlanıyor, bölgedeki bütün kuruluşların ortaklaşa hazırladıkları o raporu da Altın Saatler programında dile getireceğiz. Evet. evet. Umarım bu özellikle sivil toplum kuruluşlarının deprem sonrasında ki çalışmalarında ortaya çıkan bu başarı. Konuştuğumuz diğer konularda da realize olur. Yani deprem öncesindeki hazırlıklar e, anlamında, bağlamında e, depreme dayanıklı yapı e, sürecinin gerçekleştirilmesi bağlamında vesaire. Evet. Evet. E, bu konuda başka bir şey yoksa... Hayır, e, sivil toplum e, e, ile ilgili... Evet, meslek odalarının yaklaşımı ve performansı ile ilgili birkaç konudan bahsedilebilir. Ben inşaat mühendisiyim. En Bana en yakın oda tabii inşaat mühendisleri odası. Kendileriyle e, devamlı teşvik mesai etmişimdir bütün meslek hayatım boyunca. E, fakat ben meslek odalarını e, hep eleştiririm. Evet. Yani bu tabii iyi niyetli bir eleştiridir. Ben de meslek odasının dediğim gibi onlara katkıda bulunmaya çalışan e, bir üyesiyim. 1900... Ve ortak birçok faaliyetle Tabi Tabii tabii hiç şüphesiz. Ee, 1999 depremlerinden sonra e, ki ilk e, inşaat mühendisleri odası genel kurulunda benden bir açış konuşması yapılması istenmişti Ankara'da. Ve ben o konuşmada e, dedim ki bakın arkadaşlar. Evet. Herhalde telefonumuzda bir şey var. Ee, tamam. Tamam hocam. Ee, ben o zaman dedim ki mealen söylüyorum. Yani yüzlerce e, delegenin huzurunda. Ne olursa olsun dedim 20 bin insanımızı kaybettik. Ve bu iş bizim işimizle ilgili bir şey bu kayıp. Yani biz bu binaları dizayn eden yapan mesleğin mensuplarıyız. Tek tek kabahatimiz, suçumuz yok belki ama meslek olarak acaba suçumuz var mı diye oturup düşünmemiz lazım. Ve iğneyi başkasına batırıyorsak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bu e, sözlerim çok e, ilgi çekti. Bir alanda bir anlamda çok tepki çekti. Bazıları çok kızdılar bana. Biz, bizim suçumuz yok falan diye. Yanım ki... Ben de dedim kişisel olarak benim suçum yok. Ama ben meslek adamı olarak kendimi yine de suçlu hissediyorum. En de sonunda bu meslek bizim. Tabii. Yani biz bu meslekle ülkeye hizmet etme durumunda olan insanlarız ve ortadaki başar başarısızlık da ortada yani. Demek ki biz bazı şeyleri iyi yapamıyoruz. Ha bu kişisel olarak bizim kötü çalışmamızla ilgili değil. Hakikaten orada değil. Önemli olan Başaramadığımız şey bu işin organizasyonu, bu işin toplumsal olarak, e, kamusal olarak organizasyonda yaptığımız hatalar. Teknik hatalarımız da olabilir tabii bunları da bilmemiz lazım. Benim amacım o toplantıda oturup düşünüp nerede hatalarımız var? 20 bin insanımızı kaybettik şakası. Ağzmız değil mi? Yani tabii. bu muazzam bir şey. Tabii. Benim tabii. hayatımda en şoke olduğum şeydir yani ben hala bunun bir yerde sıkıntısını üzüntüsünü duyuyorum yani bir, bir depremde 20 bin kişinin ölmesine ne demektir Yarın öbür gün Allah göstermesin bir İstanbul depremin ne olacağını düşünmek bile istemiyorum ocağ geçen hafta Meksiko City'de yeni bir deprem oldu biliyorsunuz evet üç kişinin ölmesiyle Sonuçlandı ki eski şeyi biliyorsunuz. Ondan sonra Meksiko City'de nasıl tedbirler evet, alındığını evet. çok iyi Tabii biliyorsunuz. Tabii bu, bu son deprem o kadar büyük bir, büyük deprem, bir deprem değil. değil. Yani e, evet. E, hani biz de 99'dan sonra hiçbir şey yapmadık değil. Hiç, yani kendimizi yargılarken onu Elbette. söyleyelim ama e, yaptıklarımız hiç yeterli değil. Yani bazı alanlarda işte demin konuştuk. Özellikle sivil toplum kuruluşları ne kadar güzel noktalara geldiler kurtarma konusunda devlet de iyi şeyler yaptı yani hala da iyi şeyler yapıyor işte yönetmelikler yenilendi uygulamalar biraz daha iyi kalite bir miktar arttı vesaire ama hala problemlerimizin büyük bir kısmı ortada Bunlar, bunları bunları konu konuşmaya devam etmemiz gerekiyor tartışmaya devam etmemiz gerekiyor ve meslek odaları şimdi konu tekrar oraya getirelim ee, bu konunun bence sahibidir. Bu konudan kaçamazlar ve bu konuyu çözmek için ben onların yeteri kadar kamuoyu baskısı yarattığını düşünmüyorum. Evet. Meslek kuruluşları baskı gruplarıdır, değil mi? Yani demokratik anlamda. Ben e, arkadaşlarımın yaptıklarını takdir etmekle beraber yeterli bulmuyorum. Mesela geçen haftalarda konuştuğumuz yetkin mühendislik konusunun hayata geçirilmesi. Yani e, yapı e, projelendirmede ve yapı denetim sürecindeki insan, kaliteli insan gücünün sağlanması bağlamında bu sistemin hayata geçirilmesi konusunda evet odalar epey çalıştılar ama sonuçta ortaya çıkan bir şey yok. Yani bu bizim çok büyük ayıbımız. Ben, ben yine odaları Eleştirmeye devam ederim bu konuda. Kusura bakmasınlar dediğim gibi. Ben de bu, bu, bu bağlamda onlarla birlikte çalışan insanlardan biriyim. Yani buna böyle bakalım. Yani yaptıklarımızı yeterli, yeterli görmeyelim. görmeyelim. Yani ve baskı grubu olarak, gerçekten baskı grubu olarak çalışmaya devam edelim. Sadece eleştiren gepede evet. olmayalım. Evet değil yani mi? Odaların bir hastalığı da olur. Evet. Yani eleştirme iyidir ama yani eleştirmekle olmaz bu. İşin sahibi biziz. Meslek olarak biziz. Ve odalar bizim mesleğimin, benim mesleğimin temsilcisi. Yani kamusal bir e, görev üstlenmişiz ettiler evet. O bakımdan e, bu konu üniversiteler için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani üniversite olarak biz acaba işimizi iyi yapabiliyor muyuz? Biz yeteri kadar deprem konusunda yeteri kadar araştırma yapıyor muyuz? Yani ulusal deprem konferansları yapıyoruz. Bakıyorsunuz yüzlerce bildiri geliyor. Evet. Birçok konferans düzenleniyor. Düzenliyoruz, panel düzenliyoruz düzenleniyor. ama hala çok yetersiziz bir anlamda da. Bakın bunu ben yine kendi bu işi bilen bir insan olarak söylemek durumundayım. Kalite bakımından e, kantiste bakımından da yani Türkiye'de Türkiye'nin büyüklüğüyle ve deprem tehlikesinin yaygınlığıyla orantılı değil bizim bilimsel çalışmalarımız. Bir de maalesef Türkiye'de bilimsel çalışma çok şekilsel e, olarak üretilen bir e, süreç. Yani aslında bu yüksek öğretim sisteminde işte derecelendirme yani işte e, yardımcı doçent olma, doçent olma vesilesi dolayısıyla yapılması zorunlu olan bir iş gibi görünüyor araştırma. Ve maalesef de öyle yapılıyor. Yani bir şekilde bu titrileri almak için, bu ünvanları almak için iki üç tane filan makale yazmak zorundasınız. Bunu bir şekilde yazıyorsunuz. Bu makalelerin kalitesi nedir? Türkiye'ye yararı nedir? Bu konuda epey tartışmamız gereken noktalar var. Burada bunları tartışmak niyetine değilim ama bu konuyu vurgulamak istiyorum. Yani bu konuda bizim hala çok şeyler yapmamız gereken, bu çalışmaların kalitesini yükseltmemiz e, gereken bir noktadayız. Kaliteli çalışmalarımızın sayısı çok sınırlı. Laboratuvarlarımız hala çok az. Birkaç üniversitede sadece ciddi laboratuvarlar var. Maalesef birkaç, evet, bir, iki, üç o kadar. Bu bir kaynak sorunu mudur hocam? Hiç değil bugün. Bugün Türkiye'nin bence... Kaynak sorunu yoktur, araştırma bakımından da yoktur. Yani e, hükümetin o tarafında şey yapalım. Araştırmaya ayrılan pay arttırılmıştır. Bu son hükümetler döneminde. Evet. Onu onu da teşekkürle belirtiyorum. Ama doğru tarafa. Tübitak kaynakları evet, arttırılmıştır. arttırılmıştır. Yani RGE verilen e, şey arttırılmıştır. Pay arttırılmıştır. Ve e, bugün büyük ölçekli projeler yürütülüyor. Kamunun ihtiyacına yönelik projeler özellikle destekleniyor. Ama bu konuda gerçekten dişe dokunur projelerin sayısı hala az. Hala az. Yani bu, bu konu bizim e, genellikle ben biz çok güzel bir şey yapıyoruz, araştırma yapıyoruz falan diye kendi kendimizi kandırıyoruz ama dürüst olalım. Dürüst olalım. Çünkü eninde sonunda şu deprem konusunda yaşadığımız başarısızlık, burada konuştuğumuz bütün etkenlerin bir bileşkesidir. Yani mühendislerin başarısızlığıdır, üniversitelerin başarısızlığıdır, idarecilerin başarısızlığıdır. Biz hala önümüzdeki depremlerde yüzlerce, binlerce insanımızı kaybetmeye devam edeceksek bu bizim başarısızlığımızdır. Bu alanları tek tek e, irdeleyip eksiklerimizi gidermek ve bilinçli, rasyonel bir biçimde ee, araştırmaları ARGE faaliyetlerini bütün Anadolu'ya yaymak, bu konudaki yetişmiş insan sayısını arttırmak zorundayız. Bu konuda gelişmeler yok değil. Eski oranla var ama bu olması gereken bir şey zaten. Ama biz biraz daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü bu bizim çok büyük problemimiz. Ve çok eksiklik bu konuda. Çok geriydik. Daha hızlı gitmemiz lazım. Çok kesin bir değerlendirme hocam bu. Evet. evet. Ee, bir şeyi sormak istiyorum. Programımızı bitirmeden önce e, acaba üniversiteler arası e, işbirliğinde ortak çalışmada e, bir değerlendirmemiz olabilir mi? Ee, bu konuda pek yaygın bir şey yok. Bir miktar var ama bakın ilginç bir şey var. Avrupa Birliği projeleri bütün üniversiteler hatta bütün ülkeler arasında işbirliğini öne çıkaran Keşfet projelerde. Evet. Yani Türkiye'de de ilginç olan Türk üniversiteleri Avrupa, Avrupa Birliği projelerinde birlikte çalışıyorlar. Ama milli proje geliştirdikleri çok az çok çok az örnekler var. Dediğiniz çok doğru. Üniversitelerin birikimlerini kapasitelerini birleştirip. ...ortak projeler üretmeleri, üretmeleri ve evet. Bu konuda teşvik edilmeleri gerekir. Mesela Avrupa Birliği bunu yapıyor. Yani Avrupa Birliği'nde tutup... ...ben bir, bir, bir üniversite tek başıma... ...bir proje al, alamıyorsunuz yani. Mutlaka ve mutlaka ortak çalışma. Hatta... De, ...uluslararası... Yani ...bizim 7. çerçeve programına... ...Türkiye'ye giderek daha fazla... ...katılıyor. Bu çok iyi bir şey oldu... ...hiç şüphesiz. Avrupa ölçeğinde... ...çeşitli üniversitelerimiz... Avrupa üniversiteleriyle ile ve bilim adamlarıyla çalışma olanağı buldular. Bu bizim için bence çok önemli. Genel anlamda Türkiye'deki bilimsel hayatın gelişmesi bakımından çok önemli bir gelişmedir. Yani Türkiye o alanda da oraya bir yatırım yaptı. Baya önemli bir yatırım yaptı. Yedinci çerçeve programına girip girmekle maddi bir yükümlülüğü yerine getirdi. Ama çok iyi etti. Bunun çok kısa vadede şeyini... Tümüyle karşılığını alamamış olsa bile ki almaya başladı bence hızlanıyor çünkü e, katılımlar uzun vadede çok doğru bir şey. Evet. Ama bizim ülke ölçeğinde e, e, daha çok çalışmamız daha iyi planlamamız ve sizin de belirttiğiniz gibi daha çok ortak çalışma imkanlarını e, realize etmemiz gerekiyor. Evet. Ee, hocam önemli bir e, bölümü aslında gerçekleştirdik. Evet. Ban depremi sonrasında evet. e, çeşitli konuları değerlendirdik ve biraz da tabii ki yanlış bilinen evet. e, noktaları ele aldık. Bugünkü e, programımızda da medya, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları... Evet hakkında değerlendirmeleri yaptık önümüzdeki hafta Elvan Can evet. programımızı yapıyoruz siz İzmir'de, İzmir'de olacaksınız evet. evet yıl sonu programımızı yine birlikte gerçekleştireceğiz inşallah inşallah çok teşekkürler hocam sağ olun. ben teşekkür ederim bugünkü programı burada kapatıyoruz evet efendim altın saatler Programında bu hafta Nuray hocamla birlikte çeşitli aktörleri değerlendirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için. Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür